Ardu billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin, Esselatu selamu aleyke nasıl Zahiri olarak doğup büyüyorsa Aynı şekilde manevi olarak da doğup büyüyor bunun içinde insan sürekli tekamül halindedir yani kemale erme halindedir eğer biri ben böyleyim artık ben değişmek istemiyorum dediyse ben büyümek istemiyorum demektir bu İnsan doğduğu andan itibaren büyür, gelişir, olgunlaşır, kemale erer. Bu nasıl zahiri olarak böyleyse, manevi olarak da bu böyledir. Manevi olarak sürekli öğrenmesi lazım, anlamaya çalışması lazım, düşünmesi lazım, tefekkür etmesi lazım, aklını kullanması lazım ve değişmeye, büyümeye devam etmesi lazım. Büyürken kime göre, neye göre büyüyor? Elbette ki peygamberlere göre, Allah'a göre. Eğer onları gerçekten kamil olarak kabul etmişsek, büyük olarak kabul etmişsek bu böyledir. Yoksa o bizim için örnek olmamışsa, ona tabi olmayı, onun gibi olmayı kabul etmemişsek, mutlaka kendimize birilerini büyük olarak kabul etmişiz. Kendimize göre birilerini örnek almışız. Onun gibi olduğumuzda ben amacıma ulaştım deriz. Yani biri siyaset yaparken zahiri olarak hedefi başbakan olmaktır, cumhurbaşkanı olmaktır. Ne zaman başbakan oldu, cumhurbaşkanı oldu ne der? Ben hedefime ulaştım. Zahiri olarak İnsanın ulaşmak istediği her mevki, her makam, her mal, her mülk böyledir. Manevi olarak da mutlaka onun bir hedefinin olması gerekir. Eğer onun hedefi peygamberi gibi olmak değilse, onun gibi olmayana kadar kendini eksik görmüyorsa, bir yerde durup benden bu kadar, ben bulman sonrasını yapamam. Ben böyleyim. Artık herkes beni böyle kabul etsin. Allah beni böyle kabul etsin. Diyorsa eğer biri, büyümeyi kabul etmemiş demektir. Dolayısıyla bulunduğu halde bulunduğu halden razı olmuştur. Allah buna kendini müstağını gördü. Buyurur, müstağını. Yani, kendini ihtiyaçsız gördü, kendini muhtaç olarak görmedi. Kime? Allah'a. Yani benim büyümem gerekmiyor, olgunlaşmam gerekmiyor, kemale ermeye, Hazreti insan olmam gerekmiyor, benden bu kadar ben bulunduğum halden razıyım dediğinde kendini müstağını gördü. Buyurur Allah. Yani benim Allah'a ihtiyacım yok. Allah beni böyle kabul etsin, ederse etsin, etmezse etmesin gibisinden olmuş olur. Eğer büyümek istiyorsa sürekli, her anda öğrenmesi gerekir, anlamaya çalışması gerekir, değişmeye çalışması gerekir. Kendindeki kötü halleri bırakıp, güzel ahlakla ahlaklanmaya çalışması gerekir. Çabasını, gayretini sarf etmesi gerekir. Eğer kendisinde bir yanlış görüyorsa, düzeltmek için, çaba gayret içinde olması gerekir. Yoksa bu benim yanlışımdır, herkes beni böyle kabul etsin, Allah da beni böyle kabul etsin dediğinde, Allah'ın öyle kabul etmeyeceğini bilmesi gerekir. Allah kabul etmez de öyle. Ona büyüme imkanı tanımış, değişme imkanı tanımış. O gücü de vermiştir. Elbette ki insan alışkanlıklarından ayrılırken onları terk ederken zorlanır çabasını gayretini sarf etmeden yanlışlarını bırakması mümkün değildir zaten ne kadar çaba gayret sarf ediyorsa o kadar da kazanıyor demektir Allah'ı Rabbini o kadar ciddiye almış Rabbi için fedakarlık yapıyor demektir Allah da onun çalışmasını kabul eder ona yardım eder kendinden ikram eder. Onun çabasına, gayretine karşılık. Yoksa ben böyle kalayım diyorsa kazanmayı istememiştir. Büyümeyi istememiştir. Allah'ın rızasını isteyememiştir. Bunun için Resulullah Efendimiz buyuruyor diye vesselam bir saatlik tefekkür bir yıllık ibadetten efta aldır. Bir saatlik tefekkür aklımızı kullanmaya davet ediyor, tefekkür etmeye, düşünmeye davet ediyor. Bir saatlik düşünmek, tefekkür etmek, anlamaya çalışmak bir yıllık ibadetten efta aldır dedi. Yani bir sene ibadet yapsa kazanamayacağını bir saatlik tefekkürle kazanıyor demektir. Neyi kazanıyor? anlamayı anladı çünkü anlamadan bir şey olmuyor ne yapması gerektiğini anladı kendini anladı Rabbini anladı Rabbinin emrini anladı hikmeti Allah'ın muradını anladı bunun için de mutlaka bakmak gerekiyor manevi olarak bakmak gerekiyor Resulullah Efendimiz buyuruyordu aleyhissalatü vesselam müminin ferasetinden sakının çünkü o Allah'ın nuruyla bakar mümin Allah'ın nuruyla bakıyormuş Allah'ın nuruyla bakmak demek Allah'ın vahiyyle bakmak demektir eğer vahiyyle bakıyorsa o görür o anlar, yani neyin doğru, neyin yanlış olduğunu, neyin hak, neyin batır olduğunu, ne yapması gerektiğini, nasıl yapması gerektiğini bilir ve anlar. Mümin, feraset sahibidir, bakışı ferasetledir. Feraset demek, her mümin ferasete sahiptir. Sahiptir, olmalıdır, ferasetini kullanmalıdır daha doğrusu. Feres, at demektir. At. Resulullah Efendimiz eğer bu kelimeyi kullanmışsa bir hikmeti vardır. Feres, at demektir. Feraset, at bakışı demektir. Atın bakışı. At bakarken hem önünü görür, hem yan tarafı görür, hem de arkasını görür. Onun için onun gözünün önüne böyle bir şey koyarlar ki, yan tarafa, arkaya bakmasın, ürkmesin, önüne baksın diye onun görüşünü kapatırlar. Ferasetle bakış demek, hem önünü görmek demektir, hem yan tarafı görmek demektir, hem arkayı görmek demektir. Yani hem geçmişine bakar, hem içinde bulunduğu ana bakar, hem de önüne bakar, geleceğine bakar. Hesabı ona göre yapar. Bunun için yapılması gereken şey nedir? Aklını kullanmak. Akıl kullanılmadan, evet bu görüş manevi görüş. Gönlün, aklın bakışıdır çünkü bu. Eğer böyle bakmıyorsa, sadece içinde bulunduğu bir ana bakıp boğuluyorsa, şu anda şöyledir, ne olacak benim halim nasıl olacak deyip boğuluyorsa, ferasetle bakamamış. Geçmişe, geleceğe bakamamış. Allah Allah'tır. Her şeyi yeniden yaratır. Yeni yeni yaratır. Herhangi bir şeyi değiştirir, onun yerine başka bir şey yaratır. Ferasetle bakınca bunu anlar. Rabbinin işini anlar. O ana kadar Allah'ın kendisine yaptığı bir muameleye bakıp her şeyin nasıl değiştiğini, nasıl sıkıntılar yaşadığını, nasıl Badirelerden, nasıl tehlikelerden geçtiğini, neler yaşadığını anlar. Önündeki hayatı da öyle bir hayattır gene. Yani içinde bulunduğu hal ne olursa olsun o değişir. Ona aldanmaması gerekir. Sonuç itibariyle varacağı yer Allah'ın huzurudur. Artık hesabı ona göre yapar. Eğer ferasetle bakıyorsa bu böyledir. Böylesine eğer ferasetle bakarsa basiret ehli olur. Basiret görmek demektir. Feraset manevi olarak akıl itibariyle, gönül itibariyle anlamak demektir. Basiret ise evet, baş gözüyle, gönül gözüyle görmek demektir. İkisini birden kapsıyor. Artık onun imanı görmek üzeredir şahit olmak üzeredir şuhudidir yani bunu nereden kazandı? ferasetle baktığı için yani ferasetin sonucu basirettir görmektir ama önce aklını kullanması lazım bakması lazım tefekkür etmesi lazım basiret ondan sonra da gelir çünkü görmeyi istediği bu onun duası oldu Görmek istedi, anlamak istedi, bilmek istedi, tanımak istedi. Bu onun duasıdır. Bu şekildeki bir bakış onun duası olduğu Allah onun duasını kabul eder, ona gösterir. Buna da basiret demir. Ramazan ayındayız. Ramazan ayına bakıp. Allah'ın acaba Ramazan ayındaki murabi nedir? Neden bize oruç tutturuyor? Orucu tutarsak neyi kazanırız? Tutmazsak neyi kaybederiz? Allah'ın murabi bizim büyümemiz içindir. Anlamamız içindir. Hangi taraftan bakarsak bakalım anlamamız içindir. Anlayıp bunu tatmamız içindir, anladığımızı tatmamız içindir mesela en basitinde biri oruç tuttuğunda aç olanların halini anlar en basitinde herkesin anlayacağı bir şey açlığı tatar, Allah ona açlığı tattırmış olur o da aç olan insanın halini anlamış olur eğer doyurabiliyorsa açları doyurur kendisi onu tatmış eğer insanlığını kaybetmemişse, insanlığından bir zerre varsa bu böyledir. Kendisi zor durumda kaldığında kendisine yapılan muameleyi eğer karşısındakini yapamıyorsa insanlığı ölmüş demektir onun. Başka neyi anlaması gerekir? Ramazan ayında günahtan uzak durmayı öğrenmiştir. Nefsini Arzusunu, isteğini kontrol etmeyi öğrenmiştir. Nefsine hükmetmeyi öğrenmiştir, Allah'ın emrine itaat etmeyi öğrenmiştir. En basitinden söyledim. Yanlış şeyler yapmamayı, yanlış şeyler konuşmamayı, yanlış şeyler düşünmemeyi öğrenmiştir. Bunun provasını yapmıştır. Allah'ın buradaki muradı neymiş? Nefsi kontrol etmekmiş. Kendi kendimize hakim olmamızmış, kendimize hükmetmeyi becermemiz, buna güç yetirmemizmiş. Oruç deyince bunu böyle anlamak gerekiyor. Allah kendine hükmetmeyi, kendini kontrol etmeyi evet, öğren dedi. Hem de tattırarak yapıyor, bir günde, 30 gün boyunca yapıyor. Eğer biri 30 gün boyunca kendine hakim olduysa, nefsine hükmettiyse, arzularına, isteklerine gen vurabildiyse, durdurabildiyse, demek ki bu işi yapabilir demektir. Aynı şekilde Allah'ın emrini yerine getirmeye çalışır, itaat etmeye çalışır, itaati de öğrendi, Allah'ın emrini yerine getirmeyi de tadarak, yaşayarak öğrendi, kendisine, nefsine Evet, bunu yaptırdı. Kendi kendinin hakimi oldu. Gönül aleminin, evet, vücut ülkesinin sultani oldu demektir bu. Yoksa yoksa esiri olur. Eğer arzuları, istekleri, nefsi ona hükmediyorsa, o nefsinin esiridir, nefsinin kuludur. Allah'ın kulü olamamış. Allah'a kul olabilmek için önce... Esaretten kurtulması gerekir. Esir olmaktan kurtulması gerekir. Sonra, evet. Eğer esirlikten kurtulduysa, nefsine kul olmaktan, arzularına kul olmaktan kurtulduysa, Allah'a kul olabilir. Oruç neymiş demek ki? Allah'a kul olmakmış, abd olmakmış. Nefse kul olmaktan, abd olmaktan kurtulmakmış. söyledim. Ferasetle bakmak. Bakıp, tefekkür edip, anlamaya çalışmak gerekiyor. Onun için Resulullah Efendimiz buyuruyor diye aleyhissalatü vesselam insanlardan öylesi var ki oruç tutar sadece ona açlık kar kalır, namaz kılar, sadece ona yorgunluk kar kalır. Sadece yorulmuştur. Oruç tutmuş, sadece aç kalmıştır. Niye? Hikmetini anlamamış. Allah'ın muradını anlamamış. Neden oruç... Tutturuyor Allah. Bunu anlamamış. Aç kaldır mı tamam. Zaten aç kalırken de akşamı düşünüyor. Akşam ne yiyeceğini düşünüyor. Nefsi hala onu peşinden sürüklemeye devam ediyor demektir bu. Oysa ki nefsini arkaya atması lazım. Gönül tarafını, ruh tarafını, manevi tarafını öne alması lazımdı. Kazanmak için çaba gayret saffetmesi lazım diye. Hala nefsi önündedir. Ön tarafta duruyor. Evet, akşam ne yiyeceğiz? Akşam ne kadar yiyeceğiz? Yani bir gün boyunca yiyemediğini akşam daha fazlasıyla ne yapıyor? Yiyor. Ya da aç kalmamak için evet, ya yarına acıkmayayım diye çok daha fazlasını yiyor ki etkilenmesin hala nefsiyle uğraşmaktır bu. Normal olarak bir insanın günlük ihtiyacı yiyecek olarak 350 gramdır. 350 gram yiyecek insanın ihtiyacını temin eder. Vücudunun bedeninin ihtiyacını temin eder. 350 gram yani bir avuç, şu kadarlık bir şey. Vücut onu, onun da kendini idare eder. Hadi 400 olsun, hadi 500 olsun. Gerisi fazladır. Yani 350 gram olunca bedeni seni taşır, her emrine itaat eder, ondan fazla olunca sen onu taşımış oluyorsun. O da yük olmuş oluyor. Evet. Ramazan ayında izledik. Orucu anlamak lazım. Anlayalım ki orucumuz bize fayda versin. Allah'ın muradı gerçekleşmiş olsun. Sadece onu sabahtan akşama kadar Açlık olarak anlamak doğru değil. Allah'ın muradını anlamak gerekiyor. Hikmetle bakıp Allah'ın muradını anlamaya çalışmak gerekiyor. Neydi oruç? İnsanın kendi kendine sultan olmasıymış. Nefsine sultan olmasıymış. Bedenine sultan olmasıymış. Ancak böyle olunca Allah'a halife olur. Yeryüzünde Allah'ı temsil edebilir. Nefsinin esiriyken nasıl? Halife olsun. Nasıl Hazreti insanı olsun? Bir de Ramazan'da kazanmış olduğu alışkanlıkları Ramazan'dan sonra da devam ettirmesi lazım. Nasıl ki Ramazan'da kendine hakim olmayı öğrendi, sabretmeyi öğrendi, yanlış konuşmamayı öğrendi, yanlış düşünmemeyi, yanlış yapmamayı öğrendi. Ramazan'dan sonra da ne yapması lazım? Bunu devam ettirmesi lazım. Kamil insan olmak için. Hazreti insan olmak için böyle devam ettirmesi lazım İnsanın oruç tutup tutmadığı Ramazandan sonra anlaşılır Ramazanda değil Eğer Ramazandan sonra Kendine hakim olmuşsa Sultan olmuşsa bedenine Nefsine gönlüne Kendine sultan olmuşsa Allah'a avl olmuşsa O devam ediyorsa Oruç tuttu Orucu hem kendisi tutmuş Oruç da onu tutmuştur Allah'ın muradı onun üzerinde gerçekleşmiştir. Yoksa Ramazan biter, kaldığı yerden, Ramazan'da başta bıraktığı yerden devam ediyorsa o oruç tutmamıştır. Hiç oruçla görüşmemiş demektir, hiç buluşmamış demektir. Hiç Ramazan onun üzerinden geçmedi demektir. Ramazanla görüşmedi, Kadir gecesiyle, Kadir geceleriyle görüşmedi demektir. Kadir gecesini söylemiştim. Bir daha söyleyeyim. Kadir gecesi Ramazan'da bir gece değildir. Tek bir gece değildir. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu. Kadir gecesi... E, estağfurullah. Biz bu Kur'an'ı içinde Kadir gecesi bulunan Ramazan ayında indirdik. Ramazan ayında Kadir gecesi bütün Ramazan gecelerini kapsıyor, Ramazan ayının bütün geceleri Kadir gecesidir. Kadir gecesinin nuru hepsini kaplamış ve hepsi Kadir gecesidir. Kadir demek kıymetli demek, değerli demek. Ramazan ayının bütün geceleri, bütün günleri her ani kıymetlidir, değerlidir. çünkü insanı insan yapıyor insanı kendi nefsinden kurtarıp Allah'a abd yapıyor, kul yapıyor. Onu Allah'ın vahyiyle buluşturup karşı karşıya getiriyor. Evet, tamam. Kadir gecesini bir gece olarak anlamıyoruz. Bütün Ramazanın bütün gecelerini, bütün günlerini, bütün saatlerini kadir ani, kadir saati, kadir günü, kadir gecesi olarak evet, anlıyoruz. Bunu kim söylüyor? Bunu da ben söylüyorum. Şimdiye kadar alimlerimiz böyle bir şey söylememiş olabilir. Bunu ben söylüyorum. Allah'a göre söyledim bak. Ayetle söyledim. Bir de şöyle bakmak gerekiyor. Yani Kadir gecesini Resulullah Efendimiz unuttu dediler. Bir de hadis ürettiler. İşte buyurmuş ki daha önce Kadir gecesini biliyordum ama unuttum. Allah bana unutturdu demiş. Niye öyle yapmış? diye sorulduğunda işte Ramazan'ın bütün gecelerini Kadir gecesi olarak bilelim de onu öyle degelendirelim diye. Öyle bir şey yok. Kadir gecesi vahyin ilk indiği an. hiç Resulullah Efendimiz o anı unutur mu? Cevbel Aleyhisselam'la ilk karşı karşıya geldiği muhatap olduğu an, ayetlerin ilk indiği gün, gece, hiç onu unutur mu? Hiç böyle bir şey mümkün midir? O da bizim söylediğimiz gibi söylemiştir. Her gece Kadir gecesidir, Ramazan'ın bütün geceleri. Hepsini ona göre anlayıp, ona göre degelendirin demiştir. İle de götürüp onu bir geceye sığdırmayın. Allah Kadir gecesini Ramazan ayına ait kıldı. Dolayısıyla bütün Ramazan'da oruç tutun dedi, kendinizi kontrol edin dedi, Allah'ın hükmü geçsin. Nefsin hükmü değil, Allah'ın hükmü geçsin. Allah'ın hükmü de Allah'ın vahyidir, Kur'an'dır. Kur'an'ın hükmü senin üzerinde gelsin. Sen kendine, kendi nefsine, kendi bedenine Allah'ın hükmünü, Kur'an'ın hükmünü uygula dedi. Orucu onun için tutturdu. Öyle olmazsa gücün yetmez. Nefsine gücün yetmiyor. Şeytana gücün yetmiyor. Kendine, arzularına, isteklerine gücün yetmiyor. Ama orucu tutunca gücün yetiyor artık. Çünkü sen Nefse, kendine, arzularına sultan oldum. Öğrenmeden, anlamadan ne iman mümkündür, ne ahlak, ne de amel mümkündür. İmanımız, bildiğimiz, anladığımız kadarıyla iman edebiliriz, amel edebiliriz. Her şeyi öğreten Allah'tır. Hakkı, hakikati öğreten Allah'tır. Onun için ne yaparsak yapalım mutlaka Rabbimiz ne söyledi bu konuda deyip onu anlamaya çalışmamız gerekir. Mürşid diyoruz, irşad diyoruz, mürid diyoruz, derviş diyoruz. Bütün bunları anlamak gerekir. Ama Allah'ın anlattığı gibi yalnız. Biraz önce büyümeyi söyledim önce. Evet. büyümeyi, değişmeyi söyledim. Mürşid irşat eden, düştüne erdiren, büyütüp kemale erdiren demektir. Bu da evet. neyle olur? Allah'ın vahyiyle olur. Tek başına insan alıp onu okusa, anlamaya çalışsa bu yeter mi? Yetmez. Yetseydi Allah Kur'an'ı bir daha indirirdi, gidin alın, hepiniz okuyun, gerekeni yapın derdi. Öyle söylemedi. De ki Allah'ı seviyorsanız, bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin dedi. Eğer iman etmişseniz, yapmanız gereken şey Allah'ın Resulüne tabi olmaktır. Yoksa yoksa hevesine tabi olursun dedi. Nefsinin hevasına tabi olursun dedi. Nefsinin hevasını ilah edilmiş olursun dedi. Mürşid'in kim olduğunu, ne olduğunu hep beraber zaten tekrar tekrar anlamaya çalıştık. Mürşid, Resulullah Efendimiz'in evet, varisi demektir. Gerçek varisi. Hem zahiri olarak varisi hem manevi olarak varisi. Yoksa zahiri olarak bütün ilimlere sahip olmuş olsa, Resulullah Efendimiz'in bütün ilmine sahip olmuş olsa sadece zahiri olarak varisi olmuş olur bir de manevi olarak varisi olması gerekir. Resulullah Efendimizin görevi, vazifesi neyse, onun da vazifesi odur. Bunun dışında biri ona bir vazifeyi yüklerse veya bunun dışında başka türlü anlarsa anlamamış. Mürşidi anlamadı demektir. Allah Resulullah Efendimiz'e hangi vazifeyi vermişti? Ne buyuruldu? Sizden, sizin içinizden, sizin dilinizi konuşan, sizden, sizin içinizden sizin dilinizi konuşan bir Resul gönderdi ki, size Allah'ın ayetlerini okuyup açıklasın, size hikmeti öğretsin, Allah'ın muradını öğretsin, nefislerinizi teskiye etsin, bir de size bilmediklerinizi öğretsin diye. İşte müşidin vazifesi budur. Yani Resulullah Efendimiz'in vazifesi neyse, işi neyse varis demek, onu temsil eden demektir. Bundan aşağısı olmaz, bunun dışında da bir şey olmaz. Vazifesi buymuş. Allah Resulullah Efendimiz'e seni şahit, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik buyurdu. Aynı zamanda şahit yani örnektir. Senin önünde örnek. Neyle örnek? Ahlakıyla. Ahlakıyla. Resulullah Efendimiz buyuruyordu aleyhissalatü vesselam, ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Vazifesi güzel ahlakı tamamlamakmış. Herkeste güzel bir ahlak vardır ama Resulullah Efendimiz o güzel ahlakı tamama erdirmek için göndermiş. Güzel ahlak demek Allah'ın en esmaul husnası bir kulda tecelli ettiğinde en güzel ahlaka sahip oldu demektir. Allah Resulullah Efendimiz'e sen azim bir ahlak özretsin dedi. Evet, Resulullah Efendimiz kişi güzel ahlakıyla gece sabaha kadar ibadet, gündüz oruçlu sevabi alır dedi. Allah'a en sevgili olanınız ahlakça en güzel olanınızdır dedi. Din güzel ahlaktır dedi. Dinin ne olduğunu bilmek mi istiyorsun? Din güzel atlattır dedi. Yani insan olmaktır. Allah'ın yeryüzündeki halitesi olmaktır. Allah'ın güzelliğinin onun üzerine tecelli etmesi demektir. Din budur. Dinin özü budur yani. Allah'ın muradı budur. Mürşid irsat eden işte insanın o kötü hallerini güzel hal ile değiştirip, kötü aklakını güzel aklakla değiştirip, onu güzel aklaka sahip kılması içindir. Allah'ın ayetlerini okuyup ona hakikati öğretecek. Allah'ın muradını öğretecek. Kendisi üzerindeki, insan üzerindeki muradını öğretecek. Allah neden kulluk yap? diye emretmiş, bu konudaki Allah'ın muradını öğretecek. Neden imtihana tabi tutuyor? Allah'ın muradını öğretecek. Her konuda Allah'ın muradı nedir? Onu öğretecek. Öğretirken, kendisini de örnek olarak ortaya koymuş olacak, şahit. Gerektiğinde uyaracak, yani nezir olacak, gerektiğinde evet, müjdeleyecek, mübeşşir olacak. Her ikisini de yapacak. Mürşin-i vasfını söyledi. Bunun dışında eğer bir ölçü aranırsa ne aradığını bilmiyor demektir. Yanlış bir şeyin peşinde demektir. Yani sahali olsun, sargı olsun, cübbesi olsun yetmez. Belki biraz de havada yürüsün, havada uçsun ya da. İşte gittik böyle keramet gösterdi. Bunlar çok ayıp şeyler gerçekten. Bu insanın kendi kendisine hakaretidir. Senin aradığın mürşit Allah'a göre midir, yoksa sana göre midir? Senin bu söylediğini Allah mürşid demedi. Allah herhangi bir Veli'ye keramet verebilir. Keramet demek Allah'ın kereminden ikrami demektir, keramet. Allah'ın kereminden ikrami. Allah ikram etmiş yani. Veli, mürşid değildir. Veli, mürşid olmaz. Sonra veli, kerametinden utanır. Ayıp bir şeydir yani. Allah ikram etmiş, onu böyle ulu orta, ortaya koymak doğru olur mu? Ne demek istiyorsun yani? Asıl keramet, Kulun Allah'a iman etmesidir. Allah'ı sevmesidir. Asıl keramet kulun iman ile dirilmesidir. Dirilmesi. Eğer birinde iman varsa o diridir. Gerçekten iman varsa o diridir. Bu imanı nasıl alır? Bu imanı kendi kendine alması mümkün değil. Böyle bir şey yok. Allah'ın adeti var çünkü. Resulullah Efendimiz buyurdu, iman bir nurdur, Allah onu kulun kalbine indirir. Sahabe soruyor, diyor Resulullah, bu iman nuru bizim kalbimize inmiş mi, inmemiş mi? Evet, buyurdu ki, bunun alametleri vardır. Eğer bu alametler sizde varsa, iman nuru inmiştir. Yoksa inmemiştir. Neden dolayı iman nuru iniyor? biri İslam'ı kabul ettikten sonra Allah'a teslim olmayı kabul ettikten sonra çabasını, gayretini sarf eder Allah onun çabasını, gayretini kabul eder o iman nurunu hak ettiğinde Allah onun gönlüne bunu indirir ne zaman hak ediyor? buyurdu ki iman nuru bir kulun kalbine indiğinde o kulun kalbi latif sahralar gibi genişler kalbi genişliyor önce o kişi Allah'ı sever, Allah için sever. Hatta en yakını olsa bile, daha önce seviyor, en yakınidir. Ama o iman nuri onun gönlüne indikten sonra ondan soğur. Hatta örnek verdi, anası babası olsa bile dedi. Kimi seviyor? Allah'ı seveni seviyor. Allah'a yakın olanı seviyor. Niye? Allah'ı sevdiği için. Allah kimi seviyorsa o da onu seviyor dedi. Bu iman nuru o gönüle inmiş demektir. Bu birinci alameti dedi. Başka bir alameti daha dedi. Kişi bu imanı kazandıktan sonra ateşe düşmekten korkar gibi bu imanı kaybetmekten, köfre düşmekten korkar dedi. Yani ateşe düşmek neyse onun için bu imanı kaybetmek de onun için odur. O kadar korkar bu imanı kaybetmekten. Öylesine bu imanına sarılır dedi. Allah bu kulun kalbine imanı indirmiştir dedi. Allah bu imanı Müşid-i Kamil'le beraber verir. Bir tane şartı vardır. Nedir o? Onunla beraber Allah'a dönmeyi kabul etmek onunla beraber Allah'a dönmeyi yani Tevbe etmeyi kabul etmek iman edip salih amel işlemeye niyet etmek Allah bunu müşri kamil ile verir dedim Allah bu imanı müşri kamilin gönlünden verir peygamberler döneminde bunu peygamberleriyle veriyor ondan sonra onun varisleriyle verir onun gönlünden veriyor yani Müşid-i Kendisiyle beraber olanı diriltiyor En büyük keramet bu keramettir Bu keramet bir tek Müşid-i Kamil'de vardır Veli'de böyle bir keramet olmaz Veli anlatır, nasihat eder Öğretir ama onda böyle bir keramet olmaz Bu keramet bir tek Müşid-i vardır ki Ölüyü diriltme Allah'a göre ölü olanı diriltme Allah'a göre diriltir o kişi ne yapar? Allah'ı sever. Allah için sever. Tabii ki öncelikle kimi seviyor? Müşidini seviyor. Niye? Onunla dirildiği için. Hatta bu onda iradesizdir. Yani elinde olmadan. Gönlü öyledir. Daha doğrusu onun gönlünde seven Allah'tır. Onu ona sevdiren Allah'tır. Mesela arkadaşlar geldiğinde bunu biliyor, bu hali, bu imani tattıkları için daha sonra da bunu istemeye devam eder. Onun yoluna devam etmesi gerekirken bunu sürekli ver diye ister. Bu doğru bir şey yedir zaten. Bunu tadanlar biliyor. Bir anda Allah diyor, Allah'ı seviyor, Allah'ı istiyor, Allah için seviyor. Sonra ne yapması lazım? Bu imanına sarılması lazım. Allah sana imanı tattırdı. İman nurunu gönlüne indirdi. Sonra ne diyor? Hadi kulum gel. Sıra sende bu sefer. Al sana güç, al sana kuvvet, hadi gel. Buna beraber yanlış yapabilir, eksik yapabilir, düşer, kalkar ama Allah onun gönlüne imanı indirmiştir. O artık mümindir. Yani ''Ya eyyühellezine amenu'' hitabına değil, ''Ey iman ettiğini iddia edenler'' hitabına değil, ''Ya eyyühe müminin'' ''Ey müminler'' hitabına masar olmuş. Allah ona artık mümin diyor. Müminler Allah'ın velisidir, o velidir. Velayeti böyle anlamak gerekiyor. Allah'ı seve, gerçekten seve. Mesela öyle kardeşlerimiz var ki, onu bir anda yapmıştır. Yani bir günde, iki günde, üç günde Allah böyle bir imanı nasip etmiş. Bir anda en kötü halde Allah onu en tabiri caizse yüksek makama çıkarmıştır. İmanı birden vermiştir. Tabii ki kendi gönlüne bakınca bunu bilir ve bunu anlar. Mürşid, irşad edendir, irşad eder onu, yani rüşdüne erdirir. Başlangıç itibariyle, evet, eğer gönlü imana hazır değilse, onu hazırlar. İtirazlarına, şeytanın ona verdiği vesveselere, yanlış fikirlerine, düşüncelerine önce cevap verir ki, anlasın, anlasın, kabul etsin diye, Rabbini kabul etsin diye. Önce cevap verir, önce öğretir yani, onu o hale hazırlar, o da kabul edince evet, iman nuru artık gönlüne ilmeye evet, hazır demektir. Gönlü buna hazır demektir. Allah iman nurunu onun kalbine indirir. Bununla beraber büyümeye devam eder. Yani irşad olmaya, rüştüne ermeye devam eder. Mürid demek, irade eden demektir. Neyi irade etmiş? İsteyen, dileyen demektir. Yani mürid, neyi irade etmiştir? Allah'ı irade etmiştir, Allah'ı istemiştir. Kendini irade etmiştir, kendini istemiştir. Yani Hazreti insan olmayı istemiştir. Yoksa mürid böyle körü körüne gidip birine uyandı değildir. İrade eden. Kimden irade ediyor? Mürşidinden irade ediyor. Yani mürşidinden istiyor. Neyi istiyor? Kul olmayı, abd olmayı, Allah'a dost olmayı, onunla beraber yürüyüp Allah'a vasıl olmayı istemiş. Vuslatı istemiş. Yoksa işte gitti, yolda zikir yaptık. Mesele bu değil, sorun bu değil. Mürşide bunun için uyurmuyor. Tabi olunmuyor. Niye tabi oluyor? Mürit, irara eden, Rabbini irade etmiş. Rabbine vasıl olmayı, kavuşmayı, Hazreti insan olmayı irade etmiş. Anlamış ki Mürsül'ü gideceği yolu gitmiş. Allah'ın emriyle vazifeyi almış. İşi Allah ile yapıyor. Bunu da anlamış olması gerekir. Sadece böyle zahire bakıp hüküm verenler ya da yanlış yapanlara, gerçekten sahtekar olanlara bakıp bunlar sahtekardır deyip hakikisini de inkar edenler vardır. Bu bakışta yanlış bir bakıştır. Yani beş kişi yanlış yaptı diye doğru yapan da bu yanlış yapıyor denmez. Mesela Resulullah Efendimiz, Peygamber olarak gelmiştir. Sonra bir sürü sahte peygamber çıkmıştır. Bir sürü. Hatta bunlardan bir kısmı kadındı. Kadın çıkmıştı, diyor ben peygamberim. Kadın, erkek, zengin, kendini ileri gelen zanneden ben peygamberim demiş. Yani sahte peygamberler çıktı diye bütün peygamberler sahtedir demek olur mu? Sen Resulullah Efendimiz'i peygamberi inkar ettin. Sahtesiyle, hakikisini ayırmak gerekiyor. Ölçüyü söyledim. Ölçünün ne olduğunu söyledim. Allah'a göre ölçü nedir? Ne diyorsun? Peygamber varisi. Peygamber'in vazifesi nedir? Allah'ın ayetlerini okuyup açıklamak, hikmeti öğretmek, Allah'ın muradını öğretmek, nefsi tezkiye etmek. Bilmediğinizi öğreten. Öğretmek. Parınca diyor şeyhtir. Neden biliyorsun? Allah'ın ayetlerini okuyup açıkladım mı size? Yok diyor. Hikmeti öğretti mi? Yok. Peki bilmediğimizi öğretti mi? Yok. Niye? Konuşmuyor diyor zaten. Peki nefsizi tezkiye ettim mi? Hediye ettin. Nasıl yaptığını diyor. Bakarak yapıyor. Nazarıyla yapıyor. Niye kendini kandırıyorsun? Niye şeytana oyuncak oluyorsun? Böyle bir şey olur mu? Eğer bakarak olsaydı Resulullah Efendimiz yapardı onu. Ebu Cehil'e yapardı. Ebu Leheb'e amcasına yapardı. Peygamber kendi çocuğuna yapardı bakarak olsaydı. Öyle değil. Allah aklını kullanmayan topluluğun üzerine pisliği döker dedi. Aklını kullan, bak Allah'ın ölçüsüne Allah'ın ölçüsüne göre gerçekten peygamber varisiyse ona peygamber de. Değilse sen bunu söylüyorsan iftira atıyorsun. Hem adama iftira atıyorsun. Hem mürşide iftira atmış oluyorsun. Resul Efendimiz'e iftira atmış oluyorsun. Bu onu temsil ediyor diyorsun. Evet. Onun için aklımızı sonuna kadar kullanmamız gerekir. Tefekkür etmemiz gerekir. Anlamaya çalışmamız gerekir. Ferasetle basiretle bakmamız gerekir. Allah'ın bize verdiği feraseti kullanmasak, basireti kullanmasak, aklı kullanmasak, ilmi kullanmasak yani Allah kurun, ben sana bu kadar özellik vermiştim, niye bunları kullanmadın? İşte herkes böyle söylüyordu. Sana ne herkesten? Allah öyle buyurdu. Onlar derler ki, biz atalarımızı böyle bulduk. Atalarımız böyle yapıyordu, herkes böyle yapıyordu, yani bizden öncekiler böyle yapıyordu, bize böyle yaptık. Allah soruyor, ya ataları aklını kullanmamışlarsa, hidayeti bulmamışlarsa, yine onlara mı uyacaklar? Sen aklını kullan, anlamaya çalış, görmeye çalış. Arar, senin olsun, senin, başkalarının değil, senin aklın başkalarının kafasında değildir. Buna ne deniyor? Buna sürü mantığı denir. Sürü mantığı. Mesela görüyoruz. olanlar çıkıyor. Bir sürü insan caddelerde, sokaklarda sağlısı orayı taşlıyor. Önüne geleni yıkıyor. Niye böyle yapıyorsunuz diye sorsan kimse niye, neden yaptığını bilmez yani. Sürü mantığı. Birileri ona hadi böyle yapın demiş. Sen onun neden öyle söylediğini biliyor musun? Gerçekten biliyor musun? Seni niye böyle sokağa dökmüş, sana bunu neden yaptırıyor? Belki orada öleceksin oğlum. Öldün, Allah'ın huzuruna gitsin. Ne yapıyordun? İşte faranca böyle söylemişti, onun için böyle yaptım. Hiç bundan daha büyük sürü var mıdır? Daha nasıl sürü olsun? Sürü demek, hayvan topluluğu demektir yani. Aklını kullanmayan hayvan topluluğu. Allah peygamberlerini göndermişse insanlar Hazreti İnsan olsun diye şahsiyet sahibi olsun sürü olmaktan kurtulsun diyedir. Başkalarına uymaktan kurtulsun aklını kullansın Rabbine tabi olsun, uysun Rabbini dinlesin, peygamberine tabi olsun, peygamberi gibi olsun diye göndermiş. Peygamberi gibi olmayı istemeyenler kabullenemeyenler onu beğenmeyenler birileri gibi olmaya çalışır, birilerine uymaya çalışır, birilerinin sürüsü olur. Aklını kullanmayanlar, ferasetle bakmayanlar, basiretle bakmayanlar. Mürşid, insanın şahsiyet sahibi yapar. Ama şeytan bunun tersini söyler. İşte biliyorsunuz da ona uyuyorsunuz. Kimse kimseye uymuyor. Hep beraber Rabbimize uyuyoruz. Rabbimizin vahyine uyuyoruz. Hep beraber Resul Efendimiz'e tabi oluyoruz. Onun gibi yapmaya, onun gibi olmaya çalışıyoruz. Kimse kimseye uymuyor. Onun için kimseyi kendimize davet etmiyoruz. Allah'a davet ediyoruz, Resulüne davet ediyoruz. Hazreti insan olmaya onun için davet ediyoruz. Şahsiyet olmaya davet ediyoruz. Yoksa şahsiyetsiz insan kendini kaybetmiş insandır. Şahsiyeti yok adam. Yani birilerinin peşinden geliyor, neyi kazanacağını bilmiyor. Zaten kazanacak bir şey yok. Ölse, ölse de cehenneme gidiyor. Kendini kaybetmiş. İnsan olmayı kaybetmiş yani. Evet. Mücid-i Kamil insanı şahsiyet sahibi yapar, hazreti insan yapar. Allah'a, evet, nefsinin kulluğundan kurtarıp Allah'a abd yapar. Allah'ı sevdirir, onu da Allah'a sevdirir. Mücid-i Kamil'in işi budur. Kulu Allah'a, Allah'ı da kuluna sevdirmektir. Elbette ki bunun için önce tanıtması gerekiyor. Tanıtmadan kimi sevdirecek? Nasıl sevdirecek? Eğer konuşup anlatıyorsak durmadan tanıyalım diyedir, bilelim diyedir neden seveceğimizi anlayalım diyedir İnsan müşid-i ile beraber dirilir eğer bir kardeşimiz buraya geldiyse eğer bizimle dirilmediyse hemen burayı terk etmesi gerekir eğer bizimle dirilmediyse eğer bizimle beraber Allah'ı sevmediyse Allah'ı sevdiyse Allah da onu sevdi demektir Yetmez. Bu bir başlangıç. Allah'a aşık olmadıysa Ya Rabbi sen benim her şeyimsin diyemediyse söylüyorum hemen burayı terk etmesi gerekir. Rabbini her şeyin önüne ve üzerine koymadıysa Burayı terk etmesi gerekir. Bizim birbirimizle işimiz olmaz demektir yani eğer iman etmemişse eğer bizimle beraber gülülmediyse bizimle beraber olmayı kabul etmiyor demektir ya aklına sığmıyor ya ilmi kabul etmiyor kendi ilmine göre kendi kendisine yeterdir yani kendini müstahili görüyor demektir kendini müstahili görüyorsa bu durumda yeri burası değil nerede kazanabiliyorsa yeri orasıdır. Kimi kabul edebileceksen oraya gitmem lazım yani. Evet. İş baştan sona sevmektir. Baştan sona. Başı da sevmektir, sonu da sevmektir. Sevmek tamam olduysa o kemale erdi demektir. O artık saf aşk olur, muhabbet olur demektir. Saf Allah'ın güzelliği olur demektir. Tasavvuf demek güzel ahlak demektir. Güzel ahlak. Tasavvuf, tasfiye olmak demektir. Yani dümdüz olmak demektir. Düzelmek demektir çukurlarını düzeltmek demektir. Kötü hali, engellerini aşıp o kötü halleri düzeltmek demektir. Dümdüz hale gelmek demektir. Kendini düzgün hale getirmektir. Eğri büyülü olmaktan kurtulup kendini düzgün hale getirmektir. Yani kötü aklakın güzel aklakla değişip kişinin güzel aklaka sahip olması demektir ki güzel aklak Allah'ın güzelliğinin kulu üzerinde tecellisi demektir. Bu da neyle olur? Allah'ı sevmekle olur. Elbette ki bunun bir başlangıcı vardır. Önce Allah bunu ikram eder. Ama sonra onun bunu hak etmesi lazım. Tabiri caizse nimeti önce verir. Hadi kulun buna layık ol der. Ya layık olur ya da Allah'ın o ikram ettiği nimeti kaybeder. Burası çok önemli. Arkadaşların burayı iyi anlaması gerekir. Bir anda Allah'ı sevdin ve Allah seni sevdi demektir bu. Sevmek karşılıklıdır. Kul Allah'ı seviyor, Allah kulünü seviyor. Allah kulünü sevdiği için, kul Allah'ın sevgisine layık olduğu için kul Allah'ı seviyor. Önce Allah sevmiş yani. Kul Rabbini tercih ettiği içindir bu. Samimi olarak tercih ettiği içindir. Sonra ne yapması lazım? Mümet'e vesile olanı sevmesi gerekir. Müsül'ünü sevmesi gerekir. Bu kolay. Allah'ı sever. Allah'ın Resulü'nü sever. Müsül'ünü sever. Sonra sonra müsülü ile beraber olan kardeşlerini sevmesi gerekir. Çünkü gönlünün genişlemesi gerekir. Gönlü sevgiye göre sevdiği kadarıyla genişliyor. Yani gönlü sevgiyle genişliyor. Nasıl ki bir balona öfürüyorsun, hava doldukça şişiyorsa gönle de sevgi indikçe gönül genişliyor. Niye genişlemesi gerekir? Allah'ın tecelli etmesi lazım da ondan. Allah'ın tecelli edebilmesi için o gönlün genişlemesi gerekiyor. Tecelliyi alabilecek seviyeye gelmesi gerekiyor. Sonra onunla beraber olanları sever. Sonra onunla beraber olan ailelerini sever. Yani ondan dolayı sever. Dervişleri müşidi için sever. Dervişlerin ailesini demişler için sever. Bu, bu sevgisi genişliyor. Zaten o, buraya bir arş temi bir de bakar ki bütün insanları seviyor. Allah için bütün insanları seviyor. Bütün müminleri seviyor. Bütün Müslümanları seviyor. Bütün insanları seviyor. Bütün mahlukatı seviyor. Gönlü evet, kainat gibi genişlemiş. Gönlü bütün kainatı içine aracak kadar genişlemiş. Allah'ın tecellisine layık hale geldi. Onun için ayet kelimesi de buyuruyor. Yerler, gökler benim tecellimi almadı ama insanın kalbi benim tecellimi aldı, alır. Mümin kulumun kalbi tecellimi alır, genişlemiş. Ama yerler, gökler almadıysa o zaman gönlün yerden gökten daha geniş olması gerekir. O da sadece sevgiyle genişliyor. Allah Hz. Musa'ya buyurmuştu. Evet, ya Musa benim için ne yaptın diye sorduğunda Hz. Musa sayıyor. Namaz kıldım, oruç tuttum, şunu yaptım. Allah her defasında bunlar senin için değil. Benim için diye sordum. Hz. Musa dedi ki ya Rabbi aciz kaldım. Senin için ne yapsam senin için olur? Bir buyurdu ki benim için bir kulumu sevdin mi? Bir kulumu benim için sevdin mi? İşte o benim içindir. Söylemiştim daha önce, belki Hızır aleyhisselam muhatap olması bundan değil. Bir kul derken, bu sıradan bir kul değil yalnız, Allah için, seni Allah'a taşıyan bir kul, Allah ile muhatap eden bir kul, Allah'ın sevgisini sana veren bir kul. Bak bir kulun sevgisiyle iş başlıyormuş. Önce o bir kulü seviyorsun, sonra onun için onunla beraber olanları seviyorsun. Sonra o beraber olanlardan dolayı ailelerini, yakınlarını seviyorsun. Onların sevdiklerini seviyorsun. Sonra evet o genişliyor. Bütün müminleri, bütün insanları içine almaya başlıyor. Ama bir noktadan genişliyor. Nasıl ki bir orman yangını çıktığında evet, onu yakan nedir? Bir kibrit. O genişlemiş. O bir insanın Sevgisi onun gönlünde evet, ne yapar? Yangın çıkarır. Büyüyor o. Büyümesi gerekir. Büyümesine müsaade etmek gerekir. Bu da neyle olur? Ona uymakla. Ona tabi olmakla. Gönlümüzü temizlerken işi nefsimizi tezki etmekmiş. Gönlümüzü temizlerken ona müsaade etmekmiş. Ona işini öğretmeye kalkışmamakmış. Yani şöyle yap, böyle yap demek değilmiş. Nasıl gerekiyorsa öyle yap. Evet, ne yapmam lazım, nasıl yapmam lazım deyip sormakmış. O da onun nefis haline göre, durumuna göre nasıl temizleniyorsa, nasıl teşkiye oluyorsa o da ona öyle muamele eder. Yoksa bana şöyle muamele et, bana böyle muamele et diyemez. Söylerse ne olur? İşi ona öğretmiş olur. Bu işi senden daha iyi biliyorum demiş olur. Manevi olarak gösterdiği her tavır bu bölüme girer. Seni kabul etmiyorum, ben senden daha iyi biliyorum bölümüne girer yani. Böyle şöyle yapsın, böyle yapsın. Şunu niye şöyle yaptı, bunu niye böyle yaptı. Zahiri olarak herhangi bir konuda istişare eder. Etmelidir. Çünkü... Allah istişareyi, Resulullah Efendimiz'e sahabenle istişare et diye emretmiştir. İstişare, zahiri konularda, dünyevi konularda istişare eder. Ama manevi konuda istişare etmez, edilmez yani. Manevi iş, onun işi çünkü. O nasıl yapılması gerekir? O onu biliyor. Nasıl olması gerekir? O onu biliyor. Eğer sana soracaksa, ona ne ihtiyaç var? Zahiri konuda istişare eder. Dolayısıyla nasıl gerekirse öyle yapılır. Zahiri konuda istişare etti diye manevi konuda ona yol gösterilmez. Şunu şöyle yap ya da bunu böyle yap denmez. Ya da şunu niye şöyle yaptığı, bunu niye böyle yaptığı diye soru sorulmaz. Sorulursa ne olur? Sorulursa ben ondan daha iyi biliyorum demektir. O işi bilmiyor. Ben olsam şunu şöyle yaparım der. Ağzının söylediğini kulakı duymuyor demektir. Hiçbir şey anlamamış demektir hala. Evet. Eğer bir kul bir şeyi tattıysa, Allah eğer bir kulü üzerinde iman verdiyse, aşkını, muhabbetini verdiyse, veren Allah'tır. Allah bir kulü bu şekilde ona vesile ettiyse, onu tanımak gerekmiyor mu? onun Allah'a yakınlığını anlamak gerekmiyor mu? Gerek yok. Sen bunu tattın. Sen bunu gördün. Bunun dışında Allah birçok şeyi tattırabilir, gösterebilir. Mesela Hz. İsa'nın havarileri, Hz. İsa'ya dediler ki, ayet-i kerimede Allah buyuruyor, Allah gökten bize bir sofra indirir mi? Indirebilir mi? İndirebilir mi? Bu Hazreti İsa, böyle bir soru karşısında titredi yalnız. Ne dedi? Elbette ki indirebilir. Elbette ki indirir. Sonucunu evet, bile bile söyledi. Havariler 12 kişidir. Ne dedi? Ya Rabbi, bize bir sofra indir nimetlerine şükredelim diye bizim için şükür olsun, bizim için bayram olsun gönlümüz mütmain olsun yani oradakilerin gönlü mutmain olsun sonra gelenler içinde bu bir, bir müjde olsun Allah ne buyurdu elbette ki onu indirir ama bundan sonra onu indirdikten sonra yani siz bu mucizeyi gördükten sonra kim dönerse andolsun ki alemlerde hiç kimseye yapmadığım azabı ona yaparım dedi. Alemlerde hiç kimseye yapmadığım azabı ona yaparım. Onun için ne zaman müşrikler mucize istese evet Resulullah Efendimiz korkardı. Ya iman etmezlerse iman etmezlerse Allah'ın gazabı geliyor. Geçmiş bütün kavimleri böyle helak etmişti. Mucize istiyorlar, Allah mucizeyi gösteriyor, iman etmiyorlar. Ne oluyor? Allah'ın gazabı geliyor. Aynı şekilde bir müsridinden mucize isterken de aynı şey geçerlidir. Keramet isterken de aynı şey geçerlidir. Allah onu tattırmış. tatırdı onu ona. O da bunu anladı. Tattı ve bunu anladı. Bunun kesinlikle kendisine ait olmadığını anladı. Eğer daha önce oluyorduysa niye yapıyordun şimdiye kadar? Sevebiliyordunsa neden şimdiye kadar Allah'ı sevmedin? Allah'ın yakınlığını eğer tadabiliyordunsa neden şimdiye kadar tatmadın? Bak Allah sana vesileyi gösterdi, sana kapıyı gösteriyor, kendisine açılacak kapıyı gösteriyor sana. Biri bunu tattıktan sonra, bunu anladıktan sonra eğer dönerse ne olur? Alemlerde hiç kimseye yapmadığım azabı ona yaparım demişti. Çünkü artık bile bile yanlış yapıyor, bile bile. Diyelim ki onunla yitirmediği bir daha görmek istedim. Olur, bir daha görsün. Kendine davet eden Allah'tır. Sonuçta neyi gösterirse göstersin, o Allah'a aittir. Allah kuluna gösterir. Kulun kendi nefsinden korkması gerekir. Ya yapamazsam, ya beceremezsem, ya yüz çevirirsem demesi gerekir. Yüz çevirirse ne olur? Gazada uğruyor. Çünkü daha önce bilmiyordum diyebilir, anlamadım diyebilir. Gördükten sonra anlamadım diyemez. Bilmiyordum diyemez. Yani kendini kandıramaz. Allah'ı kandıramaz. Her ne olursa olsun muameleyi yapan Allah'tır. Allah göstermiş ona çünkü.